Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala rasulillah Muhammed ibn abdillah Ve ala alihi ve sahbihi Ve man istenne Ve ihteda bi huda Allahümme ma yenfa'una <gülüyor> Allah'a hamd, Resulü Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına salat ve selam ettikten sonra. Hafızı bin Hacer el-Askalani rahimahullah'ın, Buluğul Meram isimli kitabından ahkam hadislerini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Yani başka bir tabirle Sallim. ahir zaman peygamberi Sallim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını aramızda inşallah paylaşmaya devam ediyoruz. Diyor ki Hafızı bin Hacer rahimahullah وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ 529 hadis numarası. Elinizdeki nushalarda. an اِبْنِ Ömer رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ i̇bn Ömer Abdullah i̇bn Ömer radıyallahu اللّٰهُ Şöyle dedi. تَرَا النَّاسُ الْهِلَالَ İnsanlar hilali gözetlemeye çıktılar, gözetlemeye başladılar. Fa akhbartu'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem enni ra'aytuhu. Ben de Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hilali gördüğümü haber verdim. Fa O da bunun peşinden oruca başladı, oruç tuttu. و أمر الناس بصيامه insanlara da oruç tutmalarını emretti. Rawahu Abu Davud ve sahihhu İbn Hibban ve Hakim. Bu hadis-i şerifi Abu Davud rivayet ettiler. İbn Hibban ile Hakim de sahih olduğunu beyan edip tasih ettiler. Bir daha okuyorum. Ann İbn Ömer radıyallahu anhuma قال Abdullah bin Ömer Allah ikisinden ne razı olsun şöyle dedi terâ nasul hilale, insanlar hilali gözetlediler fe akhbartu fe akhbartul nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennî ra'aytuhu nebi sallallahu aleyhi ve selleme hilali gördüğümü haber verdim bende o da bunun üzerine oruç tuttu, oruca başladı ve anara nase bi siyamihi insanlara da oruç tutmalarını emretti. Rawahu Abu Davud ve sahihhu İbn Hibban ve Hakim. Ebu Davud bunu rivayet etti. İbn Hibban ve Hakim de sahih olduğunu söylediler. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma Hazreti Ömer'in oğlu sahabenin Yaşça küçük, ilimce büyüklerinden bir tanesi. Bize haber verdiğine göre diyor ki insanlar Hilal'i gözetlemeye başladılar. Ramazan Hilal'ini. Yani Şaban ayının sonu Şaban ayının sonu 29. günü O, o gece Ya Şaban'ın 30. gecesi Veyahut da Ramazan'ın ertesi gün Ramazan'ın 1. gecesi. İnsanlar Hilal'i gözetlemeye başladılar. Diyor ki ben de Hilal'i gördüm ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hilal'i gördüğümü haber verdim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de benim bu haberim üzerine oruca başladı ve insanlara da oruca başlamalarını, oruç tutmalarını emretti. Açıkça anlaşılacağı gibi burada Şaban, Ramazan ayının girişinin veya hutta. Hilal'in subutunun hilal'in görünmesinin bir kişinin şahitliğiyle Müslüman olan adalet sahibi bir kişinin şahitliğiyle gerçekleşeceği tahakkuk edeceği açık bir şekilde anlaşılıyor. Abdullah bin Ömer hilali görüp Nebi Aleyhisselam'a haber verince tek başına bir şahit bir kişi olduğu halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun şahitliğine itibar ettiler peşinden oruca başladılar ve insanlara da orucu tutmalarını emrettiler öyleyse bu hadisten çıkacak hükümler faydalar şunlardır ramazan ayının girişi ile alakalı bir kişinin şahitliği yeterlidir kifayet eder alimlerin bildirdiklerine göre bu bir kişi isterse kadın olsun isterse köle olsun yalnız ne olması şart müslüman bir kişi olması şart ve eğer bu Müslüman kişi zahirinde insanlar arasında tanınan, tanındığı şekliyle din, diyanet sahibi, adalet sahibi bir kimse ise artık ondan başka bir ispat başka bir şahit veyahut da o kimsenin halini araştırmak gibi bir şey şeriat bize yüklemedi üzerimize böyle bir tekellüf koymadı Allah subhanehu ve teala. Zira Ey ayuhellezina amenu in ja'akum fasikun binbain fatabayenu ay bir fasık size haber getirdiği zaman onu araştırın. Ayet-i kerimesi bize haberi getiren kimsenin kim olduğu ile ilgili fasık bir kimse olduğu ile ilgili. Yani fıskı malum, meşhur bilinen bir kimse olduğu ile ilgili. Yoksa adaleti, dindarlığı, diyaneti ma'ruf birisi bize bir haber getirdiği zaman onu araştırmak On hakkında herhangi bir tahkikata girmek o kimseden peki sen bize bu haberi veriyorsun da sen kimsin? Seni kim tezkiye ediyor? Senin hakkındaki kim üstü şehadette bulunuyor, bulunuyor diye bir şey sormaya gerek? Hacet yoktur. Öyleyse diyoruz ki Ramazan'ın hilalinin sübutu bir kişinin şahitliğiyle sabit olur. Bir kişinin şahadetiyle hilali gördüm demesiyle Ramazan girmiş olur. Bu kişi ne olacak? Müslüman olacak ve adalet sahibi dindar, diyanet sahibi birisi olacak. Yalnız bir kişinin şahitliğiyle Ramazanın Hilalin subutu Sadece Ramazan hilali için geçerli diyor alimler Yani bir kişi bize Şaban ayının 20, 30. günü Ramazan hilalini gördüm dese Ve o kimse Müslüman ittiham etmediğimiz birisi olsa O kişinin şahadetiyle Artık Ramazan ayı girmiş sayılır Şer an hükmü olarak Ve bizler ertesi gün oruç tutmaya başlarız Ancak Ramazanın 29. günü Birisi dese ki ben Şevval hilalini gördüm ve başka şahitte olmasa bir kişinin şevvalin şevval ayının girdiği hükmü sabit olmaz. Ancak iki kişinin şahadetiyle şevval ayının hükmü sabit olur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan sahabelerin aktardığı uygulama bu şekildeydi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eğer iki tane Müslüman şahitlik ederse oruç tutun, iki tane Müslüman şahitlik ederse bayram edin buyuruyorlar. Ve diyorlar ki sahabeler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi şahitlik etmeden iftar etmezdi. Öyleyse Ramazan'ın girmesiyle bayramın girmesi arasında böyle bir tefrik var. Alimler bunun sebebini Ramazan oruç ibadetine ihtiyaten bir kişinin şahitliğinin bu konuda kabul olacağını söylüyorlar. Hadisten çıkan başka bir fayda, vakti geldiği zaman hilali gözetlemenin meşru oluşu. Çünkü diyor ki sahabi burada tera'an nasul hilale insanlar ne yaptılar? Hilali gözetlediler. gözetlediler. Öyleyse hilalik hilalin görünmesinin tahmin edildiği, tevakkuk edildiği, zannedildiği vakitlerde hilalin gözetlenilmesi nedir? Meşru bir iştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabelerin yapıyor ola geldiği bir iştir. Hadis-i şeriften çıkan başka bir fayda Veliyü'l-emrin yani insanların başındaki yöneticinin insanların halinden, ahvalinden mesul olan, sorumlu olan kişinin kendi indinde Ramazan'ın girişi tahakkuk ettikten sonra insanlara bunu ilan etmesi kendisine vaciptir. Yani Ramazan'ın girişini de, bayramın girişini de kendi indinde şahitlerle veya hutta başka şer'i yollarla tahakkuk ettikten sonra insanlara ilan etmesi veliyyül emrin üzerine yani yönetici sorumlu kişi üzerine vaciptir. Bununla beraber halinde şunu da söylüyorlar. İnsanlara ne zaman oruç tutulacağını ve ne zaman bayram edileceğini ilan etme yetkisi yine kime aittir? Veliyyül emre aittir. İnsanların başındaki sor sorumlu yönetic yöneticiye aittir. Nitekim hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi orucu tuttuğu gibi ne yapıyor? فَاَمَرَ bi بِصِيَامِهِ insanlara da o gün oruç tutmayı emrediyor. Öyleyse insanlara ne zaman oruç tutulacağını veyahut da ne zaman bayram edileceğini emretmek kimin selahiyetindedir? Veliyül emrin yöneticinin meşrul sorumlu kişinin selahiyetindedir. Hadisten çıkan başka bir faide hadisin lafızlarını izah ederken söyledik Müslüman olan ve adaletiyle mağruf, dindarlığıyla mağruf bir kimse bir haber getirdiği zaman Artık bu haberin doğru olup olmadığını tahakkuk etmeye, araştırmaya hacet yoktur. Artık o adamı ittiham etmeye bu haberi sen getiriyorsun ama sen kimsin, sen necisin, seni teskiye eden kimdir demeye hacet yoktur. Kimi, biz kimle alakalı böyle bir tahakkuk yaparız? Bir, fasık kimseyle alakalı. İkincisi de diyorlar ki halinden mezhulü'l ayn veya mezhulü'l hal ile alakalı. Yani tanımadığımız bir kimse ne adamın fıskı malum ne de adaleti, diyaneti malum tanımadığımız, hali mestur olan, hali kapalı olan ahvalini bilmediğimiz kişiyle alakalı ne yapabiliriz? tahakkuk edebiliriz 530 numaralı hadis-i şerif ve an <türküz> ibni Abbasin radıyallahu anhuma ibni Abbas radıyallahu anhuma'dan اَنَّ اَعْرَابِيًا جَاءَ اِلَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم, فَقَالَ A'rabi'nin bir tanesi, A'rabi, Bedevi demektir. Yani Badiye'de yaşayan, Şehirli olmayan, çölde, Göçebe yaşayan Arap, Demek, Bedevi diyoruz biz buna. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, اِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ Ben Hilal'i gördüm. فَقَالَ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dediler ki: "Ateşhedu an la ilaha illallah Allah Allah'tan başka ibadete layık hak mabut ilah olmadığına şahitlik ediyor musun? Kala neham adam ne dedi? Evet. Kala ateşhedu anna Muhammed'en Rasulullah Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi. Resulü olduğuna şehadet ediyor musun? Kâle na'am. Adam dedi ki evet. Kâle, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Fe ezzin fin nâsi yâ bilâlu en yasûmû gada. Ey Bilal, insanlara ilan et, Yarın oruç tutsunlar. hamse tu Bu hadis-i şerifi de beşi rivayet ettiler ve sahihı ibn huzeyme ve hibban huzeyme ile ibn hibban sahih olduğunu belirttiler. Muraccah annesaiyü irsalehu Nesai ise hadisin mürsel olduğunu tercih etti. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma Abbas radıyallahu anhun oğludur. Abbas radıyallahu an efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın amcası bu da yaşça küçük, ilimce büyük sahabilerden, Sahabinin, sahabilerin müfessirlerinden. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi için Ya Rabbi ona tevili öğret, tefsiri öğret, bir rivayette fıkı öğret diye dua buyurdu. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin inşallah duasına icabet edilmiş bir sahabi. O anlatıyor kıssayı, diyor ki bir tane bedevi aleyhissalatu vesselama geldi ve Hilal'i gördüğünü haber verdi. Bir önceki rivayette Hilal'i gördüğünü haber veren kim? Abdullah İbni Ömer yani mağruf, tanınan, bilindik bir sahabi. Burada gelen, burada gelen haber veren kim? Bilinmedik, tanınmadık, çölden gelmiş birisi Bedevi. Ve bir şehadette, bir haberde, ihbarda bulunuyor. Diyor ki ben Hilal'i gördüm ve, ve, ve verdiği haber üzerine oradaki ümmetin topluluğun din bina edeceği bir haber Durumu mestur olduğu için, gizli olduğu için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu neye tabi tutuyor? Bir imtihana ve bir araştırmaya, tahakkuka tabi tutuyor. Diyor ki en illallah. Sen Allah'tan başka ibadete layık, hak bir mabut olmadığına şahitlik eder misin? Yani bu, bu soruyu neden soruyor adama? Bu, bu Müslüman bir kimse midir yoksa? Değil midir. Adam ne diyor cevaben? Naam evet peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğunu şahitlik eder, eder misin diyor musun adam diyor ki evet ona da şahitlik ediyorum bunun üzerine artık tahkikat bitti adamın Müslüman bir kimse olduğu anlaşıldı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anhuye diyor ki ey Bilal insanlara ilan et yarın oruç tutsunlar bu hadis-i şerifi de 5 rivayet etmiş. Kimdi beşi? <gülüyor> Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn Mace. Yani dört sünen sahibi ile birlikte 1'di kim? İmam Ahmed İbnü Hüzeyme ile İbnü Hibban da bu hadisin sahih olduğunu belirtmişler. Ancak bir mesele var. İbnü Hüzeyme ile İbnü Hibban bunların ikisinin de sahih hadisleri derledikleri birer kitabı var. Ancak muhakkik alimler indinde bu ikisinin tasih edilmesine çok fazla itimat, itibar edilmiyor çünkü bunlar hadisleri tasih etmede, sahih olduğunu beyan etmede biraz gevşek, biraz mütesahil yani kolaycı hadisteki belki su götürmeyecek olan arızaları da zayıflıkları da görmezden gelerek hadisleri tasih eden insanlar o yüzden fazla itibar edilmiyor bunların tasihlerine ve diyor ki varad ceh nesaiyü irsalahu nesaide imam nesaiyü sünnenin sahibi ki kendisi de ceh imamlarından alimlerinden de bir tanesidir ceh tadil meselelerinde yani hadis ravileri ile hadis senetleri ile alakalı tenkit meselelerinde itibar edilen ulemadan imamlardan bir tanesi o da diyor ki bu bu hadisin mürsel olduğunu tercih etmiş mürsel ne demektir Hadiste mürsel arkadaşlar faide bunlar. Yani bizim oruç meseleleriyle alakası yok. Ancak kitapları mütalaa ederken, okurken bunları her zaman duyuyoruz. Mürsel hadis şudur. Tabiinden birisinin sahabeyi zikretmeden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiği hadise mürsel hadis denilir. Tabiin kimdir? Tabiin sahabeden sonraki nesil. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaşmamış ondan hadis işitmemiş birisi tabiinden birisi eğer derse ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme keda. peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu bu hadisin ismi hadisçiler indinde mürsel hadistir yani arada ya bir sahabi var veya hutta bir tabiin var ama arada tabiinden olan bu, bu zatın hadisi direkt peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işitmediği kesin peki mürsel hadisler sahih midir, amel edilir mi? edilir mi? sahih değildir, amel edilmez ehli hadisin cumhurunca çünkü aradaki düşük olan arada ismi zikredilmeyen kişinin kim olduğunu bilmiyoruz eğer arada zikredilmeyen, ismi anılmayan kimse bir sahabi olsa tabiinden birisi dese ki, sahabeden birisinden işittim ki, nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor arada kim var bir kim olduğunu bilmiyoruz Bu hadis kabul olur mu? Bu hadis kabul olur Çünkü sahabenin tamamı nedir? Tamamı sikadır, tamamı adalet sahibidir Allah Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onları tezkiye ettikten sonra Artık onların kimsenin Kendilerini tezkiye etmesine ihtiyacı yoktur Ancak biz biliyoruz ki Tabi'in her zaman rivayeti sahabeden Yapmıyor Kendisi gibi başka bir tabi'inden de bunu duymuş işitmiş Olabilir bu hadis-i şerifte burada zikretmiş i̇bn Hacer. Ancak sahih olana göre, raci olana göre Şeyh Albani rahimahullah'ın da nasrettiği şekliyle hadis-i şerif sahih değil, zayıftır. i̇bn Hacer al-Azgalani rahimahullah bu kitabında ve hatta ulemanın birçoğu bu tip kitaplarında sadece sahih hadisleri toplamaya gayret etmiyorlar. Zayıf olduklarını, olduğunu bildikleri hadisleri de zikrediyorlar. Bazen onun zayıf olduğuna da işaret ediyorlar ki bu konuyla alakalı. Yani bu bab altında böyle bir hadis de var ve bu hadis zayıftır. Sen bunu bil diye. İmam Ahmed'ten aktarılıyor diyor ki önce çocuklarına sahih hadisleri ezberletmeden evvel zayıf hadisleri ezberletiyormuş. Yani ne demek? Bunları önce öğrenin. Bunun dışındakiler de inşallah o zaman sahihtir. Yani insanın zayıf hadisleri ne yapması lazım? Bilmesi lazım. Konuyla alakalı. Bu babta vaid olduğu için. 531 numaralı hadis. Ve an Hafsa ummi'l mu'minin yallahu anha anin nabi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle Müminlerin annesi Hafsa radiyallahu anha dan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediler. Men lem yebeyt is-siyam qabl el-fecr fela siyama leh. önce oruç için geceden niyetlenmeyen kimsenin orucu yoktur. Rawahul 5e bunu da beşi rivayet ettiler. Ve ma'a't Tirmizi ve'n-Nesai ila tercih vakfe. Nesai ile Tirmizi bu hadisin mevkuf olduğunu tercihe meylediyorlar. Wa sahahu marfu'an İbn Huzeyme ve Bu hadisi merfu olarak İbn Huzeyme ile İbn Hibban tasih ediyorlar. Bir daha okuyorum. Wa en Hafsa ummü'l-mü'minîn radiyallahu anhâ anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâlen Müminlerin annesi Hafsa radıyallahu anha şöyle aktarıyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. O dedi ki: "Men lem yubayyitı sıyame kabla'l fecr kim fecirden önce oruç tutmaya niyet etmemişse fecirden önceki gece fela sıyam lehu bu kimsenin orucu yoktur. Müminlerin annesi Hafsa validemiz ki Hafsa kimin kızı? Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızı. Biz efendimiz aleyhisselam'ın da eşi, bizlerin de annemiz. Ebu Bekir'in de bir kızı var. Nebi aleyhissalatu vesselam'ın eşi, bizlerin annemiz o kimdir? Ayşe. Ayşe. Çok önemli bir şey bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dört halifenin dört raşit halifenin dördüyle de dünürlük ilişkisine girmiş iki tanesinden kız almış iki tanesine de kız vermiş Ebu Bekir Ömer'in kızını almış Allah ikisinden de razı olsun Osmanlı Ali'ye de kız vermiş yani onların Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar yakın olduklarına bir bakın subhanallah diyor ki müminin. müminlerin nedir bu annesi ne ile Kur'an nasıl ile en-nebiyyu aula bil mu'minina min anfusihim Peygamber müminlere kendi nefislerinden daha evladır. Ve onun eşleri müminlerin anneleridir. Kur'an lafzıyla Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'nın sözüyle diyor ki Hafsa validemiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kim geceden Fecir'den önce oruca niyetlenmez ise böyle kimse bu kimsenin orucu yoktur. Orucu yoktur ne demek yani? Orucu var adam tuttu mesela. Orucun neyi yok? Kendisi mi yok? Sıhhati yok. Eğer şeriat lafzında bir şey bu yoktur deniliyorsa bu yokluk şu şu terkibe göre gider. Ya kendisi yoktur. Bakarız eğer kendisi varsa demek ki kastedilen şey kendisi yok demek değil. Ya sıhhati yoktur? Eğer bakarız, başka bir rivayetlerde bahsedilen şey sıhhatiyle alakalı bir şey varsa ne yoktur o zaman? Kemali yoktur. Çünkü böyle de şeriat, laflar, şeriat maslarında bir şey yoktur denildiği zaman her zaman için onun varlığı yoktur kastedilmez. Bundan daha önemlisi, her zaman için onun sıhhatinin yokluğu da kastedilemeye bilir. Deniyor ki eserde, mesela emaneti olmayanın dini yoktur. Emanet ne yani? Kendisine güvenilmeyen kimsenin dini yoktur. Burada dini yoktur denilen kimsenin. Dininin varlığı mı yok? Değil. Varlığı var. Dininin sıhhati mi yok? Dininin sıhhati de var. Ehl-i sünnet vel cemaatin itikadıyla yoksa biz güvenilmez kimseyi İslam milletinden çıkartıyor muyuz? Güvenilmezlik küfürdür diyor muyuz? Demiyoruz. Ehl-i sünnetin icmasıyla Öyleyse buradaki yoktur ne demek? Dininin kemali yoktur. Yani dini eksiktir, nakıstır demek. رَوَاهُ hamsetu, Bunu da kim rivayet etmiş? Beşi. Kimdi onlar? Ahmet, Ahmet Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve i̇bn Mace. Diyor ki وَمَا لَتْ تِرْمِذ۪يُّ وَا النَّسَائِيُّ ila تَرْجِيهِ وَقْفِهِ Bu beşinden ikisi bunu rivayet etmişler ama Tirmizi ile Nesai bunun mevkuf olduğunu tercih etmişler. Veyahut da tercih etmeye diyorlar. Mevkuf ne demektir? Mevkuf şu demektir hadiste. Değil. Eserin nakledilen sözün sahibi eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem değil de o eseri rivayet eden sahabenin kendisi ise yani söz Nebi sallallahu aleyhi ve selleme değil de sahabeye aitse buna mevkuf denilir. Mevkuf ıstılahta bu demek. Sahabesim. Söz sahabeye aitse sahabenin sözü mevkuftur. Bunların hepsine hadis denilebilir. Hepsine eser denilebilir. Ama söz sahabeye aitse ona mevkuf denilir. Merfu denilmez. Demek ki merfu başka bir şey. Diyor ki arkasından ve sahha merfu'an İbn Huzeyme ve İbn Hibban. İbn Huzeyme ile İbn Hibban da bunun merfu olarak sahih olduğunu söylemişler. Merfu ne demek o zaman? Evet. Merfu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği. Yani sözün sahibi eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise. Bu esere ne diyoruz? Merfu. Eğer sahabe ise ne diyoruz? Mevkuf. Eğer tabi ise ne diyoruz? Eser hepsine denilir. Sözün sahibi tabi ise mürsel denmez. Tabi'in peygamber aleyhisselamdan aktarıyorsun mürsel denilir. Sözün sahibi tabi ise buna da maktu denilir. Bu için unutmayın. Bu kitaplarda çok yazıyor. Buna da maktu denilir. Evet. Munkatı değil. Munkatı başka bir şey. Sözün sahibi tabi ise buna maktu denilir. Sahabi ise mevkuf denilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise merfu denilir. Diyor ki Rebi sallallahu aleyhi ve sellem Geceden Oruca niyetlenmeyen Fecirden önce Oruç tutmayı Kararlaştırmayan kimsenin orucu Yoktur. Altında bir ziyade Daha var onu da okuyalım. Velid darakutni Darakutni'de de şöyle gelmiş Lafız. la siyame Orucu yoktur. Limen lem yufrıdhu Minel leyli. Geceden Kendisine orucu farz olan orucu tutmayı kararlaştırmayan kimsenin orucu yoktur. Hemen hemen birbirine yakın ibareler. Burada gece ibaresi var. Önceki hadiste de fecir ibaresi var. Hadisten çıkan faydeler hükümler şunlar. Birincisi alimlerin icması ile niyet orucun sıhhatinin şartıdır. Bütün ibadetlerde olduğu gibi oruçta da niyet orucun sıhhatinin şartıdır. İnnemel a'malu bin niyet. Bütün salih ameller niyetlere göredir. Bu hadiste anlatılan şey bu niyetin fecirden önce yapmanın vacip oluşu. Yani insan fecir doğmazdan önce, geceden neden fecir deniliyor burada? Çünkü orucun ilk vakti neydi tanımında yaptık? Oruc ne zaman başlıyor? Fecirde başlıyor. Yani oruc, orucun Meşru olan sınırlandırılmış vakti başlamazdan evvel ne yapmalı oruç tutacak kişi? Niyet etmiş olmalı. Bir dedik niyet, vacip, şart. İki, bu niyetin fecirden önce yani orucun meşru vaktinden önce geceden olması şart. Adam sabah kalktı. Ramazan günü. Sabah uyandı, akşam yarın oruç tutup tut, tut, tut, tut, tut, tutmayacağı ile alakalı bir kafasında bir şey yoktu, niyet etmemişti. Sabah kalktı, iyiydi, iyiydi, bugün de bari oruç tutayım. Bu kimsenin orucu geçerli, sahih değildir. Ne ile? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu buyruğu ile. Çünkü böyle yapan kimsenin orucu yoktur, orucu sahi değildir. Burada şimdi bir küçük bir parantez, şunu anlatalım. Orucu geceden niyetlenmeyenin orucu, Geçerli değildir. Peki geceden niyetlenme nasıl şekilde olacak? veyahutta niyet nedir? Niyetin mahalli neresidir? Niyet kast etmek ve o işi yapmaya irade etmek, cezmetmek demek. Kast etmenin, bir şeyi irade etmenin mahalli de, yeri de insanın dili değil, neresidir? Kalbidir. Kalbidir. Yani oruca da, diğer sah sahir, salih amellere de niyet ederken bu niyetin yeri, mahalli Ağız veya dil değil insanın kalbidir Önemli bir şey Birçok arkadaş yanlış anlıyor Niyeti dil ile telaffuz etmek Sünnet değildir Meşru değildir Bidattir dediğimiz zaman Niyetin mahalli kalptir Kalple kastetmektir dediğimiz zaman Bazı kardeşlerimiz şöyle anlıyorlar Yani ben bu niyeti Dilimle söylemeyeyim de Onu sessizce içimden Tekrar edeyim yani aklıma getirir, dilime değil de yani niyet ettim Allah'a bunu söylemeden içimden tekrar edeyim. Kastettiğimiz şey bu değil. Onu dilimizle de tekrar etmek meşru değil. Dilimizi kıpırdatmadan içimizden tekrar etmek de meşru değil. Niyetin mahalli ağız değil, dil değil, kalp derken kastettiğimiz şey şu. Yani insan içinde kalbinde yarın oruç tutacağını biliyorsa yarın oruç tutmayı Kafasında kararlar böyle düşünmüş, aklından bunu geçirmişse işte niyet bu demek. Yoksa diliyle tekrar etmeyecek denildiği zaman dilini kıpırdatmadan tekrar edebilir, edecek demek değil mi Bir sonra hadiste gelecek. Bu hadis rivayette bu lafız umumi bir lafız, genel, mutlak olarak umumen zikredilmiş. Geceden Niyet etmeyen kimsenin orucu yoktur. Ancak bu umumi olarak gelmiş ama Başkan da var buradaki umumu taksis ediyor. Eğer biz sadece bu hadisi görsek Sadece bu hadisi bilsek ve sadece bununla amel etmeye kalsak Ne yaparız? Oruçlar arasında bir tefrik yapmadan Herhangi bir ayrım yapmadan Bu bütün oruçlar için her zaman geçerlidir. Hiç kimse geceden niyet etmediği fecirden önce niyet etmediği hiçbir orucu Onun hakkında geçerli değildir derdik böyle deriz. Ama burada önemli bir mesele var. İnsan şer'i meselelerde, fıkhi meselelerde veyahut da meselelerinde herhangi bir konuyla alakalı nihai hükmü söylemezden evvel o konuyla alakalı herhangi bir kitapta bir iki hadis görmesi kendisine kifayet etmez. Konuyla alakalı varit olmuş bütün eserleri, bütün nasları toplamalı ki bunlardan biri birini taksis ediyor, olabilir. Biri birinin mutlak olan şeyini sınırlandırıyor, takide diyor, olabilir. Bazısı bazısını neshediyor, olabilir. Öyleyse ne yapmamak lazım? Çok cüretli olmamak lazım. Sahih olan kitaplarda bile, sahih olduğunda şüphe etmediğimiz hadisler gördüğümüz zaman bile, ilim ehlinin bu konuyla alakalı söyledikleri sözlere bakmadan evvel hüküm istihar etmeye Kendimiz bunu amel etmeye ve daha tehlikeli başkalarına da fetva vermeye cüretli olmamak lazım. Çünkü usulü fıkıh diye bir şey var. Şeriat naslarından, kitaptan, sünnetten, Allah'ın ayetlerinden, Nebi Aleyhisselam'ın sözlerinden hükümleri istimbat etmenin bir metodu, bir yöntemi var. Alimler bunları koymuş, belirlemişler. Ve bu, bu yöntemleri, bu usulleri bilmeden bir kimsenin bu naslardan istimbat etmeye kalkması kendisine caiz değildir. Böyle bir ehliyeti olmayan kimse Yani kitap ve sünnet naslarından istimbat etme ehliyetine ulaşmamış kimse Alimlerin belirlediği Liyakate ulaşmadan Bir gördüğü bir nas üzerine iktihat etse Bir fetva verse Ve bu kimse bu fetvasında Hakka doğruya isabet etse bile Allah katında bu kimse günahkardır Ne yapsa bile diyoruz doğruya isabet bile etse Hakkı tutturdu adam. Neden günaha girdi? Neden günaha girer? Haddi olmayan bir şeye burnunu soktuğu için. Bununla beraber bakın. Alim, ehliyet sahibi, liyakat sahibi bir kimse naslardan istinbat etse, iştihat etse ve verdiği hükümde hakka isabet edemese, hata etse bu kimseye ne var bunun karşılığında? Yani sıfır bile değil, nötr değil yani. Tamam sen hata affodul değil. Ne var buna karşılık? Bir, ecir Neden? İçtihad ettiği için, ehliyet, ehliyetli olmayla beraber, o konuda Allah'ın ve Resulullah'ın muradını anlamaya gayret ettiği, bu konudaki elindeki bütün imkanı kullandığı ve bu imkanı kullanmaya ehliyetli, liyakatli olduğu için. Bu mesele Allah'ın dininde bu kadar açık bir mesele. Hatta bu mesele dünya işlerinde bile bu kadar açık bir mesele. Şimdi bazıları hiçbir şey bilmedikleri halde, ulemanın sözlerini icmayı, ihtilafı bilmedikleri halde nasların mutlak olanını mukayyet olanın nasihini, mensuhunu bilmedikleri halde, usulü fıkhı bilmedikleri halde, hatta Arapçayı bilmedikleri halde kitap ve sünnetin naslarının tercümelerinden okuyup ne yapmaya kalkıyorlar? İçtihad etmeye, fetva vermeye ve hatta büyük alimler arasında hakemlik etmeye kalkıyorlar. Ve diyorlar ki işte hadis, işte ben de içtihad ediyorum. Biz diyoruz ki bu kimseye sen bu iştihadında isabet bile etmiş olsan günahkarsın. Yaptığın işle Allah'ın sana koyduğu haddi aştın. Sen haddin olmayan bir şeye burnunu soktun. Aynı dünya işlerinde de böyle. Bizden birimiz, örnek vereyim, bizden birimiz kendi evladı diyelim hatta. Kendi evladımız ciddi bir rahatsızlık geçirse, kalbinde bir rahatsızlık geçirse, bir, bir çocuğa annesinden babasından daha merhametli, daha şefkatli birisi olabilir mi? Olabilir mi? Olamaz. Baba veyahut da anne bu şefkatiyle çocuğumu ben tedavi edeyim diye onu açık kalp ameliyatı yapmaya kalksa çocuğu kesse kalbinde tıkanan damarı açmaya kalksa ve çocuk ölse bu kimsenin hem Allah'ın indinde hem insanların önünde hükmü nedir? Katil. Katildir bu kimse. Katil. Kanun önünde katil olur bu kimse hapse atarlar. Allah'ın indinde de bu kimse katildir. Neden? Burnunu soktuğu için. Peki ameliyat masalarında her gün yüzlerce insan yani onlarca insan ölüyor mu? Ölüyor. Ameliyatta biri öldü diye hapse atılan bir doktor duydunuz mu? Allah katında peki mesul müdür bu? Neden? Bu konuda ehliyet sahibi, liyakat sahibi olduğu için. Bu dünya işlerinde böyleyse Allah'ın dininde pekala. Evveliyetle ne olmalıdır? Böyle olmalıdır. Evet. buna nereden geldik bu meseleye yani bu hadisi gördük bu hadis umumi bir hadis şimdi bunu bunu sınırlayan bir şey gelecek ondan önce niyetle alakalı bir faide zikredeyim önemli bir şey çünkü her zaman her ramazanda insanların aklına geliyor bu hadis farz, farz oruçlarıyla alakalı biraz sonra gelecek farzlarla alakalı oldu peki farz olan ramazan orucu ile alakalı insanın ramazanın başında bütün Ramazan için niyet etmesi oruç tutmaya yeterli midir yoksa bu hadisin zahirine göre her gece bir sonraki günün bir sonraki orucu için niyet etmesi gerekli midir çünkü ne diyor hadis-i şerifte geceden niyet etmeyen kimsenin ne yoktur onun için orucu yoktur ramazan geldiği zaman bir kimse ramazanın başında ramazanın sonuna kadar oruç tutmaya azmettiği zaman kastettiği zaman bu kafi midir yoksa adam her gece kalkıp fecirden önce niyet mi etmesi gerekir diliyle söyleyerek değil kalbiyle kast ederek burada ihtilaf nereden çıkar yani bu ihtilafın semeresi ne zaman ortaya çıkar birisi mesela ikindiden sonra uyusa çünkü normalde insan zaten ertesi gün herkes gene kafasından geçiriyor ama düşünün ki adam gün, gündüz oruçluyken akşam ihtar etmeden uyusa ve sabah imsaktan sonra uyansa bu kimsenin durumu ne olacak? Çünkü o geceden itibaren o gece niyet etmedi. Alimlerin inşallah görüşlerinden racih olana göre delillerin teyit ettiğine göre bir kimsenin toptan olarak Ramazan'ı tutmaya kastetmesi, azmetmesi onun için yeterlidir, kifayet eder. Her gece hususi olarak ertesi gün için niyet etmesine gerek yoktur. Ancak şu suret bundan müstesna. Bu bütün bu meseleyi zaten bunun için anlattım. Şu suret bundan müstesna. İnsan Ramazan'ın ortasında Ramazan'ın içerisinde Ramazan'ın başında sonuna kadar Ramazan'ın orucu tutmaya azimliydi. Kastetmişti. Ama Ramazan'ın başında arız bir durum oldu. Hastalandı. Sefere çıktı. Kadındı mesela adet gördü. Orucu durdurdu. Bu kimsenin oruca tekrar başlaması için Ramazan'dan önce yaptığı niyet artık geçerli değildi. Tutacağı oruca bir gece evvelden niyet etmesi gerekir. Nasıl yani? Adam hastaydı. Bugün oruç tutmadım. Gecede tutmadım. Yarın da tutup tutmayacağımla alakalı Hı. bir kıvamda kanaat yok. Yani hastaysam böyle tutmayacağım. Ama sabah bu uyandım ki fecirden sonra. Kendimi iyi hissediyorum. Oruç tutmaya karar verdim. Bu orucum geçerli olur mu? Hayır geçerli olmaz. Çünkü bu farz oruç. Ben bu orucu tutmaya o gece önceden niyet etmedim. Ama Ramazan'ın başında niyet etmiştim. O niyetimi ne yaptım ben Ramazan'ın ortasında? Kestim. Kestim. Aynı bunun gibi. Kadın mesela adetli, oruç tutmuyor, sabah bir uyandık ki adetten kesilmiş, İyi madem elhamdülillah oruca başlayayım dese, başlayabilir mi? Hayır başlayamaz. Ne zaman başlaması lazım? Bir sonraki, yani o günün gecesinden önce ne yapması lazımdı? Niyet etmesi lazımdı. Ondan sonra Onun için yine geçer. Yani ben bundan sonra artık ikinci bir arız çıkana kadar, bir daha bu niyeti kesene kadar, Ramazan sonuna kadar oruçluyum dese artık oruç tutabilir. Ama arada bu niyeti yine keserse ne yapacak yine? Yeniden bunu azmetmesi gerekir. Çünkü sabah oruçlu tutmayacağını bilmiyordu. Bu hadis-i şerif dediğimiz gibi şimdi gelecek farz olan oruçlarla alakalı. Ya Ramazan orucu olabilir, ya kaza orucu olabilir. Çünkü kaza orucu da farz. veyahutta insanın Allah ona farz etmediği halde kendi kendine farz ettiği nezil orucuyla, adak orucuyla alakalı. İnsan Ramazan'da böyle yapamayacağı gibi Ramazan'dan üzerinde olan borcu da geceden niyet etmeden ne yapamaz tutamaz. Sabah kalktığı zaman ya bugün bugün de perşembeymiş, üzerinde de borç vardı onu tutayım derse bu tuttuğu gün oruç sayı olabilir. Ama neyin yerine geçmez? Kaza orucu. Farz olan orucun kazasının yerine geçmez. geçmez. Adam oruç adamıştı. Ondan sonra diyelim orucu unuttu. Pazartesi, pazartesi kalk dedi ki ha, be, ya böyle bir adam vardı. Onu bari yerine getireyim bugün. O gün fecirden sonra niyet ettiği bu oruç kendi üzerine farz olan nezir orucunun, adak orucunun yerine geçmez. Bu hadisin delaletiyle. 532 numaralı hadis yeri. Ve an Aişe te radıyallahu anha kalet. Aişe radıyallahu anha dem. O dedi ki Dekale aleyyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme zâte yevmin Günlerden bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girdiler. Fakale <gülüyor> ve şöyle buyurdular Hel indekum şey Yanınızda Bir şey var mı? Kastettiği şey yiyecek içecek bir şey. Yanıma girdi dedi. Girdiği, girdiği yer de Hazreti Aişe validemizin evi. Onun odası. <gülüyor> <gülüyor> "Hal endekum şey? Yanınızda bir şey var mı? Yani yiyecek, içecek türünden?" Kulna <gülüyor> biz de dedik ki la. Yok. Kale "Fe inni iden saim." Öyleyse madem yiyecek bir şey yoksa ben de o zaman oruçluyum. ثُمَّ Sonra başka bir gün daha geldiler. فَقُلْنَا Bu sefer biz ona dedik ki اُهْدِيَ لَنَا Haysun Bize bir hays hediye edildi. Biliyor muyuz hays ne olduğunu? Ramazan meslinde gördünüz mü? Urtapla beraber bir helva var hurmayla karıştırıp yapılmış. Medya'da görmediniz mi? Ben gördüm ben gördüm. İftar sofralarında mutlaka var hurmayla beraber yani hurmalı helva diyorlar hurma helvası. Macun gibi. Macun gibi. Bunun ismi Hays. Dediler ki bize bir Hays hediye edildi. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki erinihi onu bana bir göster hele. Felakat asbahtu saimen Ben bugün oruçlu olarak sabahlamıştım. Feekel sonra da bunu yedi. Ravahu muslim bu hadisi de muslim rivayet etmiş bir daha tekrar ediyoruz an aişete radıyallahu anha kalet aişe radıyallahu anha dedi ki dehal aleyyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme dâte yevmin günlerden bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma geldi fe kâle indekum şey ve dedi ki evin yanınızda bir şey var mı dedik la biz de dedik ki hayır yani bir şey yok kale fe inni idan saim öyleyse ben de oruçluyum thumma atana yomen akher sonra başka bir, bir bir gün daha geldi fakulna biz de dedik ki uh diye haysun bize bir hays hediye edildi fakala erinihu onu bana bir göster dedi bir aleyhissalatu vesselam فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ سَائِمًا Ben bugün oruçlu olarak sabahlamıştım. فَأَكَلْ Sonra da onu yedi. Diyor ki Ayşe Validemiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yanıma geldiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri birden fazla her bir eşinin hücresi odası var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nöbet ile sırayla her gün bir eşinin yanına gidiyor. Bugün Medine'yi mescidini ziyaret edenler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin medfun olunduğu o hücre Hz. Ayşe validemizin evidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orada vefat etti ve orada defnedildi. Evi dediğimiz yani işte o kadar 2 metre 3 metre kare bir oda. aleyhisselatu vesselam Hz. Ayşe validemizin yanına geldi ve ona dedi ki yiyecek bir şey var mı? Hz. Ayşe validemize dedi ki yok evde yiyecek bir şey yok. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle buyurdular dediler ki madem yiyecek bir şey yok yani nasıl olsa bir şey yiyemeyeceğiz bari Bu bir şey yiyemeyişimiz ne olsun İbadet olsun Allah'a Kurbet olsun takarrib olsun bari Bu durum oruç olsun Dedi ve, oru ve oruca başladı Başka bir gün daha geldi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bu sefer Ayşe validemiz dedi ki al Bize bak bir hays hediye geldi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ben oruçluydum bugün ama Bir bakayım ona Hayse baktı Demek ki Aleyhisselatü Vesselam hoşuna gitti ve haysı yedi yani orucunu bozdu. Hadisi Müslim rivayet etmiş. Şimdi bu hadis-i şeriften çıkan faydalar, şer'i hükümler. Birincisi, deminki hadis-i şerifte geceden oruca niyet etmeyen kimsenin orucu yoktur ifadesi farzla, farz olan oruçlar için geçerlidir. Çünkü o hadis-i bu umumi hükmü bu hadis-i ne yapmakta? Sınırlamakta, taksis etmektedir. Demin dedik ya, bu konuyla alakalı bütün rivayetleri toplamak lazım. Şimdi bilmeyen birisi baksa, usul bilmeyen birisi, ki şimdi çok türediler, hususen ilahiyatçılar arasında. Bu iki hadisi gören birisi ne der? Hadisler arasında bir çelişki var. Bak burada diyor ki peygamber geceden tutmayan orucu yok. Burada da diyor ki bak sabahtan Oruç tutmaya karar verdi? Bilmeyen bir kimse neler bunlar arasında çelişki vardır. Halbuki çelişki nerede? Çelişki onun kendi kafasında. Burada mesele gayet açık. Burada başka bir mesele var. Burada başka bir mesele var. Burada anlatılan farz oruç, burada anlatılan nafile oruç. Demek ki geceden oruca niyet etmek ne hangi oruçla alakalı? Farz. Far. İster Ramazan olsun, ister bu farzın kazası olsun, ister nezir yahut da adak orucu olsun. Bunlar dışındaki nafile oruçlar mutlak olan tatavu sünnet oruçlarında insan bu hadisin deravetine göre ne yapabilir? Fecirden sonra oruç tutmaya niyet edebilir. edebilir. Ancak ne şartıyla bu? Fecirden sonra bir şey yememiş olmak şartıyla. Evet niyeti meşru olan vakitten sonra yapabilir. Ama bu meşru olan iki vakit arasında bir şey yememiş olması lazım. İnsan sabah kalktı bu hadisin delaletiyle <gülüyor> sabah kalktı o gün yiyecek bir şey bulamadı canı bir şey istemiyor veya sabah kalktı dediler ki ya bugün perşembe hadi oruç tutalım İyi ya, hadi ya bugün oruç tutalım deyip ne yapabilir oruca başlayabilir oruç tutabilir bu hadisin delaletiyle çünkü lafız çok açık evde bir şey yok madem nasıl olsa zaten aç kalacağım bir şey yemeyeceğim, bari bu bir şey yiyemeyeşim aç kalışım ne için olsun Allah için olsun ibadet olsun hakkımda kurbet olsun bu lafız çok açık peki insan fecirden önce değil de fecirden sonra niyet ettiği yani sabah uyandı mesela saat onda uyandı oruca niyet etti veya onda, sabah erken uyandı ama öğlen namazını kıldıktan sonra oruca niyet etti bir şey yememişti veya adam fecri kıldı yaptı bir uyandı saat ikinde olmuş oruca niyet etti yani gün her vakitinde mi niyet edebilir yoksa bu sadece sabah işte zevale kadar öğlen namazı ne kadar olan bir yer mi hadisin zahiri şu günün her vakti insan bu orucu ne yapabilir niyet edebilir ancak dedik ki birinci şart şu ne olacak fecirden sonra hiçbir şey yememiş, içmemiş olması lazım ikinci de şu şart değil ama böyle yapan bir kimse yani fecirden itibaren gruba kadar oruç tutan insan ile öğlen neye niyet edip akşama kadar oruç tutan insan durumu eclisi aynı mıdır yani o kimse tam gün oruç sayılır mı? Hayır sayılmaz. Ne sayılır ona? Niyet ettiği andan itibaren ki bölümü. Çünkü bu adam aç. Fecirden beri aç. Ama bu açlığı hangi andan itibaren kurbet, takarrup, ibadet haline geliyor? Niyet ettiği andan itibaren. O zaman ecirde hangi andan itibaren gelecek? Niyet ettiği andan, Niyet ettiği andan itibaren gelecek. İkinci bir mesela Dedik ki orucu fecirden önce niyet etmek farz, farz oruçlar için geçerli. Nafile oruçlarda böyle bir şey yok. Ancak orada bir ibare kullandım ben. Dedim ki mutlak olan nafilelerle alakalı. Yani herhangi bir üzerinde ecir olduğu hususi bir fazilet olduğu söylenilmiş nafilelerle alakalı değil. Böyle nafileler de yine aynı şekilde farz oruç gibi olur. O fazileti o ecri elde etmek için. Şöyle ki Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki kim Ramazan orucunu tutar <gülüyor> ardından ona şevvalden altı gün eklerse bu kimse bütün seneyi yapmıştır? Oruçlu getirmiştir. Şimdi bayramın üçüncü günü uyandık. Bayramın üçüncü günü uyandım. Saat sabah yedi sekiz. Dedim ki ya bak bari bugün bu oruç farz oruç değil. Dedim ki bari bugün ben ne yapayım? Şevval oruçlarına başlayayım. O gün tuttum. Ve arkasından beş gün tuttum toplam kaç gün oruç tutmuş oldum 6 gün oruç tutmuş olmadım 5 gün oruç tuttum ve bir günün bir kısmını oruç tuttum tamam yani bu durumda kimsenin de o günü ne yapması lazım? tam ecil istiyorsa tam vaktinde niyetlenmesi lazım çünkü ne dedik neden sonra var niyetten sonra var aynı şekilde arefe günü orucu için veya hatta e, muharrem aşura günü orucu için İnsan o gün o orucudaki fazileti elde etmek için ne yapması lazım? O günü tam tutması lazım. Çünkü zevalden önce saat dokuzda orucu yeteden bir kimse için aşure günü. Bu adam aşure günü orucunu tuttu denilir mi? Denilmez. Aşure günü orucun bir kısmını tuttu. Tamam. Bununla beraber bu hadiste şöyle bir fayda da var. İnsan nafile oruçta kendi kendinin emiri kendi kendinin komutanıdır. Eserde geldiği gibi. Nafile oruca niyetlenmiş bir kimse geceden de niyetlenmiş olsa sabahtan da niyetlenmiş olsa o orucu kendi gördüğü bir maslahattan dolayı bir faideden dolayı bozmasında kendisine bir sakınca yoktur. İkincisi bu nafile olarak tuttuğu orucu bozduğu zaman ardından bunu kaza etmesi de gerekmez. Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eve geldi, oruçlu olarak sabahladığı halde hoşuna giden bir yemek gördü hays ve ne yaptı orucunu? bozdu insan bu şekilde bir maslahat gördüğü için çünkü yani olmayabilir yemek ciddi bir şekilde insan açlık çekebilir veya hatta da daha ötesinde bunun şer'i bir maslahat olabilir ne gibi? bir müslüman bizi bir yemeğe davet etmiş olabilir velimeğe düğün yemeğe davet etmiş olabilir insan bu durumda onun davetine icabet etmeyi ki bu da sünnet, bu da dinden bir şey Orucu takdim edip nafile olan orucu ne yapabilir? Bozabilir. Böyle yapan kimse herhangi bir günah yoktur. Bu bozduğu orucuda kaza etmesi gerekmez. Bu hadisten bir fayda daha çeker alimler. Şimdi bunlar artık fıkhi faydalar değil biraz daha değişik faydalar. Diyorlar ki insanın kendisine yapılan hediyeyi, verilen hediyeyi kabul etmesinin meşru oluşu. Hatta bu hediye yemek bile olsa. Biliyorsunuz Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Ve onun ailesine Ali beyte sadaka almak Sadaka yemek, zekat yemek ne değildi? Helal değildi, caiz değildi Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ve onun ali beyti Bugün hala onun soyunda olan kimselere Sadaka almak, zekat almak Sadaka malını yemek caiz değildir Helal değildir Ancak ona ne helaldir? Hediyeyi kabul etmek, hediyeyi almak Helaldir ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evine gönderilen haysa da ne yapıyor? Kabul edip yiyiyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve bu bize tevazuunu gösterir. Bugün birçoğumuz komşu evimize yemek getirdiği zaman değil mi? Hangi, nerede pişmiş bu? Nasıl pişirilmiş? Kim yaptı? Onu bilmeden ne yapmıyoruz o yemeği belki? Yemiyoruz. Çöpe döküyoruz. Onu kabul etmeyi bile belki kabul etmekten yüksünüyoruz bunu. Bir küçüklük olarak görüyoruz. Ama ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evine getirilen hayısını alıp kabul edip yiyordu. Şimdi dedim ki o hays şu anda yapılan hays e, unla yapılıyor. Un ve hurmayla yapılıyor. Ailenler diyorlar ki eskiden hays onunla, bununla yapılmıyordu. Hurmanın yanına akıt veya ukıt denilen bir madde var. Belki görmüşsünüzdür. Yol kenarlarında böyle zenci teyzeler yumurta falan satıyorlar. Gördünüz mü? Onlar de böyle bedevi deniyorlar. Gördün, Duydun mu bedevi bisküti diye bir şey? böyle yoğurdun içine bir şey katıp Bedevi teyzeler böyle yoğurdu eze eze eze, eze biskült haline getiriyorlar üzerlerinde böyle parmak izleri filan da var ondan karıştırılıp yapılıyormuş yani kadınların elleriyle yaptığı yoğurdu uğraştığı bir şeyi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gönül ferahlığıyla alıp kabul edip yiyordu bu onun tevazuunu gösterir hadisteki bir başka faide bu da şer'i bir fayda değil e, fıkhi bir fayda değil oruçla alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle olan teamülündeki yüce ahlakı ne kadar geniş ne kadar iyimser <gülüyor> düşünün bir tasavvur edin hepimizin ailesi var evimize geldiğimiz zaman önümüze çıkacak bir yemek bekliyoruz değil mi? hatta o yemek yanında çorba yoksa pilav yoksa salata yoksa birçoğumuz ağrıza çıkartıyoruz. Değil mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine geliyor. Diyor ki bir şey yiyecek bir şey var mı? Diyorlar ki yok. İyi madem yok o zaman ben de oruçluyum diyor. Bizden hangimiz eşimizden böyle bir cevabı kabul ederiz? Nasıl evde bir şey yok yani? <gülüyor> Aleyhisselatü vesselam böyle. E eş nasıl evde bir şey var mı bir şey yok İyi tamam o zaman ben de oruçluyum biz evde bir şey yok cevabını. böyle bir şey zaten mevzu olmaz salata yok diye hatta bilmiyorum bizim neslimizde var mı bizde biraz daha artık böyle recallik düşmeye başladı babalarımız neslinde şu vardı yemek yok diye değil yemekte tuz yok diye ne yapılıyordu sofra kaldırılıp geri çekildi bu nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından onun yolundan sünnetinden bir şey değil bir ikincisi burada Hazreti Aişe validemizin de ahlakı var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evine geliyor bir şey var mı? O da diyor ki bir şey yok. Bizim evimizde bir şey olmasa bizim hanımlarımız bize ne diyorlar? Getirdin ki. Ne getirdin ki? <gülüyor> evde bir şey mi var ki? Değil mi? Boyun devirsin. <gülüyor> bir de bizim eşlerimizin evde bir şey yok ki dediği zamanlarda biz o dolabı filan açtığımız zaman halbuki evde ne var? Belki bir kıtlık olsa bir ay boyunca karnımızı doyuracak malzeme var. Evde hiçbir şey yok denildiği zaman. Bunlar terbiyevi faydalar. Bir fayda da var ki bu çok önemli anlatmaya bile dilim varmıyor. Ahir zaman Peygamber'in evinde arkadaşlar yiyecek bir şey yok. Yani yiyecek bir şey yok dediğimiz bizim evlerimizde bugün yiyecek bir şey olmadığı gibi değil. Bizde yemeğin iki, ikinci çeşidi olmadığı zaman yiyecek bir şey yok evde diyoruz. Çok, çok kullanıyoruz. Hepinizin evinde mutlaka vardır. Kadınlar hep aynı çünkü. Niye yemek yok? Çünkü evde bir şey yok diyor. Değil mi? Çünkü evde bir şey yok. Ya nasıl evde bir şey yok? Dolapta dolu halbuki. Evde bir şey yok. Ayşe validemiz evde bir şey yok dediği zaman evde gerçekten bir şey yok. Yani bir lokma yok. Ekmek parçası yok. Bulgur, pirinç. Hiçbir şey yok yani. Belki bir su. Belki su var. Bu kimin evi arkadaşlar? peygamber ahir zaman peygamberi yaratılmışların beşerin peygamberlerin nebilerin ve rasullerin en eftali en faziletlisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evinde yiyecek bir lokma yok hani kiler dolap buz dolap zaten yok bir lokma yok bir tane hurma yok çünkü olsa hurma çıkartırlar hurma orada temel gıda maddesi diyor ki aleyhisselatü evinde hurma olmayan evin halkı açtır hurma ne orada temel gıda Yok. Allah'tan selamet isteyelim. <gülüyor> Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Fevallahi mal fakr <gülüyor> akhsha aleykum. Allah'a yemin olsun ki sizin için korktuğum şey fakirlik değildir. Velakinni akhsha an tubsate'd dunya aleykum kema busitat alellezina min qablikum. Sizin için korktuğum şey sizden öncekilerin önüne yayılıp açıldığı gibi dünyanın sizler önüne yayılıp açılmasıdır, bolluğun artmasıdır. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا Sonra onların bu açılan dünyayı kazanmak için birbirleriyle yarıştıkları gibi sizin de birbirine de yarışmanızdır. Sonra فَتُهْلِكَكُمْ <fetuhlikekum> كَمَا <kema> ehlekethu ehlekethum. Sonra bu dünya ve bu yarış onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesidir. Bizim için korkulan şey fakirlik değil. Bizim için korkulan şey ne Nebi Aleyhisselatü Seyyid ve sen tarafından dünyanın önümüze açılması, bollaşması. Açılmış mı? Peki biz o dünyayı kazanmak için bizden öncekilerin yaptığı gibi yarışıyor muyuz? Hem de neler için? Değil mi? Perdenin yenilenmek için, koltuk takımını değiştirmek için, değil mi? Allah'tan selamet isteyelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in korktuğu sanki bu ümmetin başına gelmiş bu tenafuz, bu mal, bu bolluk. Onları helak ettiği gibi sanki bizi de helak etmiş veya helak etmek üzere Allah ayaklarımıza sebat versin. Sonumuzu hayretsin. Aişe validemiz diyorlar ki: Ma şıba e'l Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem bi hubz şa'ir iki gün mütedâbi'in hatta kubd. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 2 gün boyunca Peş peşe arpa ekmeğinden karnını doyurmadan bu dünyadan göç etti. Yani bu dünyadan ayrılıncaya kadar peş peşe iki gün bile ne yapmadı? Arpa ekmeğinden karnı doymadı. Arpa ekmeği nedir? İtibar edilen bir şey mi şimdi? Yani bahsedilen şey ekmek. Kebaptan, mantıdan, pastadan bahsedilmiyor yani. İki gün peş peşe arpa ekmeğinden karnını doymadan bu dünyadan vefat etti, göçlü gitti. Numan bin Beşir diyor ki radıyallahu anh, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Karnını doyuracak, karnını dolduracak adi, kötü, bozuk hurmayı bile bulamıyordu. Ayşe validemiz diyor ki Urva İbnü Zübeyr'e Urva İbnü Zübeyr Zübeyr İbn Havvam'ın oğlu. Annesi de Esma'dır. Ebubekir'in kızı Esma bin Ebu Bekir. Yani Hazreti Ayşe validemizin neyi oluyor? Yeğeni oluyor. Kız kardeşinin çocuğu Urva. Urva İbni Zübeyir. Diyor ki Urva'ya ye, ey yeğenim ey kız kardeşimin oğlu biz Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir hilal görürdük. Sonra bir hilal daha görürdük. Sonra bir hilal daha görürdük. Ne etti? Üç hilal. Üç hilal. Yani iki ay toplam. Ve diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın evlerinde ateş pişmezdi. Ateş yanmazdı. Ateş yan ateş nerede yanacak? Ocakta. Ocak yanmazdı. Ocak pişmezdi. iki ay diyor ki biz hilali görürdük. Bir tane daha hilal görürdük. Bir tane daha hilal görürdük. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde ocak yanmazdı. Peki diyor Urve teyzecim, peki o zaman ne yiyordunuz? Diyor ki Hazreti var Ayşe validemiz. Esveden. Diyor ki yiyeceğimiz o gün İki siyahtı. Nedir esveden? Diyor ki temirle hurma ile su. Hurma güzel bir şey değil mi? Besleyici de bir şey. İnsan bir gün, bir gün boyunca sadece. Sabahtan akşama kadar hurma yiyebilir mi? Yemin. Yani gü günün üç öğünü hurma yiyebilir mi? Yerde akşam ne olur? Rahatsız olur. Tatlı tatlı değil mi? Biz ne isteriz yanında? Salçalı da bir şey olsun değil mi? Tuzlu da bir şey olsun. Sebze olsun, et olsun. İnsan bir gün iki gün boyunca hurmayla karın doyurabilir miyiz? Bizden biri böyle bir şey yapabilir mi? Bir yanda, yani yanında yağlı, salçalı, tuzlu bir yemek yok. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde iki ay boyunca ateş pişme, ateş yanmadan, ocak pişmeden hurmayla su yiyerek karınlarını doyuruyorlardı. Sonra sanki sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu bu ümmetin başına bizim başımıza geldi. Bakın şimdi önlerimizde üç çeşit yemek olmayınca sofrayı ne yapmıyoruz? Oturmuyoruz, burnumuzu kıvırıyoruz. Allah sonlarımızı hayretsin. Rabbimizden selamet isteyelim. Bu gibi hadislerde de mesela aslında fıkıhla alakalı, oruç ahkamıyla alakalı olduğu halde bunlarda ne yapalım? Görelim inşallah. İbret alalım. Allah bunlardan ibret almayı bizlere nasip eylesin. İçinde bulunduğumuz nimetin şükürünü eda etmeye bizlere muvaffak eylesin. Ezana ne kadar kaldı? Devam edelim mi hadislere? Var mı daha? 533 numaralı hadis. Ve an Sehl ibn-i Sa'din radıyallahu anhüme sallallahu aleyhi ve selleme kale la yezalun nasu bi khayrin ma accelul fitra Sehli bin Sa'd radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. La yezalun nasu bi hayrin insanlar hayır üzerinde olmaya devam edeceklerdir. Hayır, hayır üzerinde kalmaya devam edeceklerdir. Ma'accelul <gülüyor> fıtra iftarda." acele ettikleri müddetçe. Muttefakun aleyh. Hadis rivayetinde Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadis. Ve an Sahli bin Sa'd'ın radıyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال. Sahli bin Sa'd radıyallahu anhuma'nın yaptığı rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnsanlar iftarı yapmada acele ettikleri müddetçe hayır üzerinde kalmaya devam edeceklerdir bu onların hayır üzerinde olduğunun bir göstergesi bir alametidir İftarı yapmaya acele etmek ne demek yani orucun meşru olan vakti ne zamandır dedik <gülüyor> fecrün doğuşundan orucun oruç tutmanın oruçlu olmanın vakti ne zaman batışına. güneşin batışına kadar yani güneş battı. Artık orucun vakti bittikten sonra insanın iftar etmeye, orucunu açmaya acele etmesi. Bu kimsenin ne üzerinde olduğunu gösterir? Hayır üzerinde olduğunu inşallah gösterir. Peki bunun mefhumu ne? Mefhumu yani tersi bir kimsenin ezan okunduğu zaman, yani vakit bittiği, güneş battığı zaman iftar etmede aceleci olmaması, bunu yavaştan ağırdan alması, bunu tehhir edip geciktirmesi neyi gösterir o kimsenin? Yani hayır üzerinde olmadığını en azından. Akşam güneş battıktan sonra, insan güneşin batışını ya kesin olarak yakın bir şekilde ya kesin olarak gözüyle gördükten veyahutta sika olan, güvenilir olan bir kimsenin haber vermesinden veyahutta Güneşin battığını artık... Zamlı galiple... Zamlı galebe ettikten sonra ne yapmalı? İftarını etmeye... Aceleci davranmalı. Böyle yaptığı sürece bu kimse inşallah... Hayır üzerindedir. Neden? Bu hayır ne ile alakalıdır? Bu hayır şununla alakalı. E, ilk, ilk önce şununla alakalı. Bu kimse demek ki... Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin neyi? Sünneti. Bu kimse... Böyle aslında... Böyle cüzi bir meselede bile. Demin ne kadar basit bir mesele. Dinde basit bir şey yok ama diğerlerine nispeten. Böyle cüzi bir bir meselede bile sünnete temessük ettiğinden, sünnete iktida ettiğinden bu kimse inşallah ne üzerindedir? Hayır üzerindedir. Başka diyor ki ne mi sallallahu aleyhi ve sellem bunu tahlil ederken. Yani bu hayrın, bu hayriyetin illetini beyan edip illetini söylerken diyor ki: "Ehli kitap iftar etmekte gecikirler. Onlar yıldızlar çıkıncaya kadar iftar etmezler. Siz onlara muhalefet edin. İftarı hemen erkencecik yapın. İftarda acele edin. Yani bunda başka ne hayır var? Ehli kitaba da kafirlere de muhalefet. Onlara benzememek. Böyle bir cüz'iyette bile. Böyle bir küçük ayrıntıda bile. Yani insanın her meselede ister yemesinde içmesinde, ister giyim kuşamında, ister adetinde Kafirlere, ehli kitaba muhalefet etmesinde de inşallah ney var? Her zaman bir hayır bereketi var. Böyle insanın yaptığı her muhalefet inşallah o kimsede hayır olduğunu, o kimsenin hayır üzerinde devamlı olduğunun bir göstergesidir. Bakın şimdi Subhanallah, Nebi Sallallahu Aleyhi Vessellem'in mucizesine. Bugün Müslümanlar arasında bir toplulukta, İslam dinine intisap eden Müslüman olduğunu söyleyen bir toplulukta, bu hadis-i şerife muhalefet edip, Hristiyanlar, Yahudilere muvaffakat edip iftar etmeyi yıldızların çıkmasına kadar geciktiriyorlar. Kim biliyor musunuz? Şialar, rafiziler. Peki bu hadisin zahirine göre insanlar iftarı yapmakta acele ettikleri müddetçe hayır üzerindedirler. Bu hadisin zahirine göre. İftarı yapmakta tehir eden, geciken, yıldızların çıkmasına kadar bekleyen rafize, şiiler ne üzerindedir? Vallahi şer üzerindedir hem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem muhalefet ettikleri için. Sadece bakın bu cüziyette. Yoksa diğer şeyleri söylemiyoruz yani. Hem kafirlere, ehli kitaba, Hristiyanlara, Yahudilere muhafakat ettikleri için. İftarın acele edilmesi. Ve bundan sonraki hadiste gelecek sahurun da tehir edilmesi ile alakalı rivayetler diyor ki ilim ehli bunlar mütevatir rivayetlerdir ve ilim ehlinin bunların vacip, müstahap olduğu, meşru olduğu konusunda icması vardır. İftarı erken yapmak, acele etmek, sahuru ise geciktirmek, uygulana gelen, ittiba edile gelen, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iktida edile gelen bir sünnettir. Bu meselenin fıkhi tarafı. Bununla beraber, şurası çok önemli. Bize bir faide olarak, sünnete ittibada bir menhece olarak, Böyle küçük cüz'iyatlarda bazen bunları ihmal ediyoruz, görmüyoruz. Namazlarda safların düzgün yapılması gibi. Yemek yerken yemeğe içtima edilmesi gibi. Yani topluca beraber yenilmesi gibi. İşte iftarın erken yapılması. Sahurun geciktirilmesi. Yani ne var değil mi? insan yarım saat sonra açarsın orucunu ne? Bu nedir yani? Bu cüz'i küçücük bir mesele. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunlara devam edildikçe bizim hayır üzerinde olduğumuzu söylüyor. Yani bununla ne alakası var? Suret ne diyor aleyhissalatü vesselam? Aralarınızı açmayın ne olmasın Allah da kalplerinizin arasına açmasın. Yani bizim surette dışarıdan bakıldığı zaman şekli olarak görülen bir ayrılığımız bile Rabbimiz Allah subhanehu Teala hoşnut etmeyen bir ayrılık Allah muhafaza. O bu küçücük şeyden dolayı buna ukubet olarak ne yapabilir? Kalplerimizin arasını bile ayırabilir. İşte bu mesele ya. Küçücük bir şey. İftar'a acele etmişsin ha, bir yarım saat sonra açmışsın. Ama insanlar buna gayret ettikçe hayır üzerindedirler. İnsanlar buna gayret etmeyi bıraktıkları zaman artık hayır üzerinde demek ki değildirler, şer üzerindedirler. Burada bir mesele var. Buyurun. <gülüyor> Gider. mesela mesela hocam akşam vakti başlaması bu acele Gider. Tabii ezanın sonuna kadar beklemene gerek yok. Çünkü ya, hocanın Allahu ekber demesi ne şu yani hoca eğer itimat edilen ezana güneşin battığı vakitte okumaya başlayan bir kimse ise hoca Allahu ekber dediği zaman artık insan ne yapmalı? Acelece iftarını etmeli. Böyle yaparsa inşallah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu buyruğu üzere hayır üzerinde olur. Burada fıkhi bir mesele var. Dedik ki iftar etmede acele etmek. Neyden sonra acele edecek ama? Güne vaktin girdiğini ya kendi görerek tahakkuk ettikten sonra veyahut da sika birisinin yani güvenilir birisinin haber vermesiyle tahakkuk ederek veyahut da zanlı galibiyle zanlı galibi demek artık yani kesin değil ama iyicene kanaat getirdi artık güneş batmıştır böyle dedikten sonra peki iftarın güneşin battığında şek et, şüphe etse normal oruç tutuyordu yani güneş batmış mıdır acaba diye şüphe etti ve iftar etti. Bu caiz mi kendisine? Caiz değil. Bir şey daha söyleyeceğim. İnsan gece sahurda. Uyandı, saate baktı veya saat yok dedi ki ya daha imsak olmamıştır. Şüphe ettiği imsak olacağıyla alakalı. Yani olmamıştır diye kanaat değil. Ya imsak oldu mu geldi mi acaba? Gelmedi geldi mi gelmedim şüphe etti. Bu şüpheyle insanın yemek içmesi caiz midir? Var mı başka fikri olan? Bu ilimsiz konuşmak değil inşallah müzakere ediyoruz. Orada caiz. Ama iftarda caiz değil. Neyden tefrik edilmiş? Yani bu ikisinin arasındaki fark nedir de orada caiz burada caiz değil. Yani orada şekle hareket edilebilir de burada şekle hareket edilemez. Bir önceki dersteki mesele hep aynı mesele. Yakin şek meselesi. Çünkü gece ne var gece? Gece imsaka kadar yememiz, içmemiz mübah, helal. Yakin olan bu. Yeme içmek şimdi mübah. İmsak geldiği zaman yeme içme artık haram olacak. Biz neyden eminiz? Yeme içmenin mübah olduğu vakitten eminiz. Şüphe ettiğimiz yer neresi? Yeme içme haram edildi mi acaba? Yoksa daha haram edilmedi mi? Bu şüphe ne yapmaz? Bu, yakinle, bu yakini ortadan kaldırmaz. Burada şüpheyle amel etmek caiz. Olmaz. Bu şüphe bu yakinin üzerine musallat edilemez. Ama gündüz gündüzü yiyorduk. He, gündüz oruçluyuz. İmsak ettik. Asıl olan ne? Asıl olan gündüz. Güneş batıncaya kadar. Nerede şüphe ediyoruz? Güneş acaba battı mı? Batmadı mı? Burada yakın hangisi? Gündüzün varlığı. Şüphe ettiğimiz yer neresi? Güneşin batıp batmadı. Burada da o şüphe bu yakini kaldırmayacağı için burada şüpheyle yenmez. Ama orada şüpheyle yenilemez bilir. Yani yakin şüpheyle ortadan kalkmaz. Orada da yakinle yeniliyor. Evet. Evet orada da yakinle yeniliyor. Çünkü yakin gece. Şüphe net. Fecirin doğup olmadı Yani yakin şüpheyle ortadan kalkmaz. Bir şeyde asl olan. Aksine bir şey olmadıkça onun olduğu hal üzerinde bulunmasıdır. şeriatta her bapta çok fazla kullanılan bir şer'i kaide. O güneşin batması nasıl bir şey? abi yani batan güneşi insan her insan idrak edebilir. Edemez. Evdesin, başka bir yerdesin. göremedin dağ var, ormanın hava kapalı. Bir, bir, bir ya, çok, bu o şekilde o çok olabilir. Nebi ya. sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir şey oluyor. Ya. Diyorlar ki hava hava bulutluydu. Hava bulutluydu. Bekliyorlar. Ondan sonra yani kanaat getiriyorlar her güneş batmıştır diye. Sonra iftar ediyorlar. Sonra hava açılıyor, bakıyorlar. Güneş daha batmamış. Böyle bir şey olabilir. İnsan evde olabilir, dağ olabilir güneşin arkasında battı batmadı şüphe ederiz. bu şüpheyle ama burada neyle amel etmek caiz zanlı galiple şüphe başka bir şey tereddüt zan yakın değil yakinden bir mertebe aşağıda artık yani tam kesin değil görmedik güneşin battığını ama yani kanaat getiriyoruz yani mutlaka artık bu vakitte batmıştır mesela önümüzde büyük bir dağ var dağın arkasında güneş battı battı sayılır mı sayılmaz nerede battı sayılacak güneş ufukta batacak Peki yani oradan oraya kadar inişini takdir edebiliriz. Bekleriz. Şüphe değil. İyice kanaat getiririz. Artık havanın karartısına bakarız. Daha önceki tecrübelerimizde artık yani büyük ihtimalle bu güneş batmıştır. Bunun amel edilebilir. Ama şüpheyle edilmez. caiz değil. Bir şey Bu o, harsın haberi, harsın yani, yani yalancı olduğunu bildiğimiz işte değil fısık ol olduğu üzerine olduğunu bildiğimiz ki yani yalan söylemesini bilmemize gerek yok fasık ne demek yani büyük günahları açıktan işleyebilen ve küçük günahları devam etmekte bir beis görmeyen bu kimse diğer masiyetle diğer günahlarla alakalı mütesahil bunu hafife alan kolay bir kimse olduğu için yalanla alakalı da böyle bir yani itimat edilecek bir tarafı olmayan bir kimse demektir yani diğer günahları rahatça işleyebilen bir insan rahatça yalan da Söyleyebilir bundan dolayı Ama bununla beraber Mesela fısıkla alakalı mesele de eğer tevil açık bir fısıksa bu Mesela adam bunu diyaneten yaptığı şeyi fısık olarak Görmüyorsa mesela sakal kesme gibi Düşünün şimdi cami imamı veya müftü sakalını kesiyor Sakal kesmek fısıktır bizde Ama o adam bunu Fısık olarak ne yapmıyor yapmıyor Yaptığı şeyin yani Allah'a isyan ederek bunu Yapmıyor bununla beraber diyelim diyanetinde güvenilir emniyetli bir kimse Bu adamın şahitliğine taan etmek yerinde olmaz çünkü bu adam fasık değil. Yani Allah'ın odudunu çiğnemekte cüret ederek sakalını kesiyor değil. Ama bugün mesela müzik insanlar da var. Onunla alakalı bile belki burada bu hüküm şey olabilir. Yani bundan dolayı adam eğer kendi nefsi kararati nefsinde yaptığı işi Allah'a isyan olarak görmüyorsa bu adam için bak Allah, burada Allah'a isyan ediyor. Burada da edebilir değil mi? Çünkü orada Allah kendisine göre isyan etmiyor. Yani Allah'a isyanın cüretli birisi değil kendi içerisinde. Allahü Aalakum ve barak ala abdik ve nabiik Muhammed ve alehi